Fıraklı genç kızarak, ''Olur mu öyle şey?'' dedi. Akşamları burada dolaşan tanınmış asil hanımlardan biri besbelli. Sonra iç çekerek ekledi. Yalnız pelerini 80 ruble eder. Teğmen Pirogov, pelerini ışıklar altında dalgalandıra dalgalandıra uzaklaşan Esmer hanıma doğru arkadaşını iterek, ''Amma safsın ha!'' dedi. ''Elini çabuk tut yoksa kaçıracaksın. Ben de sarışının peşinden gidiyorum.'' Böylece ikisi birbirinden ayrıldı.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 duyguları alev alevdi ve çevresinde her şey koyu bir ses içindeydi. Altından yer kayıyor, atların rüzgar gibi uçurduğu kupa arabaları yerlerinde kımıldısız duruyorlardı sanki. Derken önünde uzanan köprü iki ucundan sündürülüyormuş gibi uzadıkça uzadı, sonunda yay yerinden koptu. Ötede bir ev tepe taklakladı. Bir baktı bekçi kulübesi de tepe taklak olmuş, top gibi yuvarlana yuvarlana kendisine doğru geliyor.